Lozan görüşmeleri sırasında İngiliz başvekil Lloyd George'un Türklerin şimdi hak istedikleri Anadolu'da nesi var? Orada medeniyet vesikası olarak ne kalmışsa Yunan'ın, Roma'nın, Bizans'ındır. Türklerin Anadolu'daki evleri sazdan ve kerpiçten, harabelerden ibarettir. Şimdi böyle bir alemi veya onun güzel parçalarını Türklere nasıl bırakırsınız demesi üzerine Henüz aklını ve vicdanını yitirmemiş bir batılı düşünür olan Egun Pitar, ...Cenevre'nin ünlü bir gazetesinde Lloyd Georgia şu cevabı vermiştir. ''Efendiler, Konya'daki İnce Minare'nin kapısı ile İstanbul'daki muhteşem Süleymaniye'nin kubbelerini yapan millete karşı... ...böyle söylenemez haddinizi biliniz.''